Ankara'dan Şahende Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, selamlar. hayırlı Aleyküm, akşamlar. Selam. Benim bir sorum olacaktı hocama. Ben kurban etini kestikten sonra hani dağıtılacak kısmımı hani fazlasıyla dağıttım. Kalan kısmını da kendimiz için ayırmıştım. Evet. Onu kullanıyorum zaman zaman. Fakat hani şu iki aydır haftada bir gün birisi bir şey istediğin pasta börek türün bir şey yapıyorum ve bundan cüzi bir miktar para kazanıyorum. Yani bu etten kullanmam doğru mu değil mi? Bir de iki aydır hani haftada bir olarak yaptım hani geçmişe dönüp bir telafisi var mı? Hmm. Evet, teşekkür ederiz. hayırlı akşamlar kurban etlerinden kalanlar var bunlarda da ben bir şeyler yapıyorum ve. ...bir gelir elde ediyorum dedi. Kurban etinden... ...satmak kesinlikle caiz değildir. Hmm. Satılamaz. E, direkt olarak satılması... ...zaten onun kendisi de biliyor doğru evet. olmadığını ama... E, ...bir yemek yapıp... E, ...o yemek, yemeğin içine et katıyorsa... ...kurban etini... ...yine doğru değildir yapması. Bundan sonra yapmasın. E, daha önce yapmış oldukları için de... ...bir miktar tahmini... ...yani ne kadarsa artık... Onun parasını yine fakirlere sadaka olarak versin. O etin e, Tabii, tahmini bedenidir. parasını. Tabii. Etin etin parasını fakirlere sadaka olarak versin. Kendisi yiyecek istediği kadar yiyebilir. Hı -hı. Ama satma hakkına sahip değildir. Evet. Ha istediği kadar yiyebilir. Bakınız bir adam bir kurban keserse kurban bayramında onu hiç dağıtmadan etini kendisi yerse, çolu çocuğuyla birlikte yerse yine kurban kesmiş Sayılır. Ama tabii ki ondan bir sevap da fazla beklememesi gerekir. Normalde Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine göre kesilen kurbanın eti üçe bölünür. Bir kısmı fakir fukaraya, bir kısmı dost ahbaba, bir kısmı da aile efradına yedirilir. Ama tamamını yese bile, evet faziletli bir hareket yapmış olmaz ama Kurban kesme yükümlülüğünü sadece şeklen yerine getirmiş olur hı hı. ama kesinlikle satma hakkı yoktur. Evet. Bir gramını dahi satamaz. Onun yani ticarete alat edilmemeli. Ticarete evet. alat edilmez. Sarf etmiş olduğu pasta, çörek ve işte börekteki neyse etleri hesabını yapsın tahminen o kadar fakire fukara'ya sadaka versin. Şahin evet. Hanım.